İyiyiz vallahi Fikret yok bugün değil mi? Fikret yok e, bugün. Ben varım. Tamam. Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Bir, ben de bir süredir... Evet. E, epeydir... ...tatil yaptın. Artık şimdi çalış. <gülüyor> Tatil sayılmaz ama... ...evet. evet, artık, evet. Çalış, artık çalış. E, bugün e, ben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 Monreal'in 50 kilometre kadar güneybatısında Ormstown diye bir kasaba sınırlarında olan bir çiftlik. Jardin de Resistance aslında 2004'te kurulmuş bir kolektif. Yani kooperatif formunu almadan önce de bir kolektif olarak üretim yapan Monreal'i çoğu ya 3 kişi başlıyorlar sanırım. Onlar 3 kişilik bir kolektifler.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 güvenilebilir, öngörülebilir insan gücü olduğunu anlattılar. Yani Aa işte e, biyolojik, kooperatif çiftlikte gideceğim, çalışacağım deyip sonra bir sene sonra ayrılan e, üyeler olduğunu ve tarımsal üretimin bu tür bir e, öngörülemezliği özellikle insan gücü açısından ve biyolojik üretimi yapılan bir çiftlikte kaldırmadığı için artık temkinli davrandıklarını önce üye olmak isteyenleri çalışan satışında alıp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 yani hissi o kooperatif iş yapma hissi zaten çok belirgindi. Ee, bunun dışında çiftliğin işte gündelik e, işleyisiyle ilgili bir takım iş bölümleri yapılması gerekiyor. Bu ekimdeki dışında. Ee, mesela o gün her gün birisi öğle yemeğini yapıyordu bütün için. İşte hangi gün kimin öğle yemeği yapacağını karar veriliyor. İşte e, bilmem ne gelecek onu kim karşılsın gibi. Yani böyle daha gündelik işlerin kararları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 tamamen bloke etmediği gibi böyle bir, anlama anlamışlar ve bir yani o konser süreci de e, çok e, nasıl diyeyim rigid gitmiyor daha esnekleşebilen bir, bir süreç. Bu arada ee, bir şey söyleyeyim mi beyim? Bu Montreal ve çevresinde oluyor değil mi bu şeyler? Hı hı. E, evet evet. Dört e, ee, hektarlık bir alanda diyorsun. Peki bu sepetlerin satışından yani bu ticaretinden gelen gelir ne durumdaymış? Yani memnunlar mı şeyden, katılımından, evet ondan gayet memnunlar. Ya yani ben inatla para kazanıyor musunuz? ticaret ediyor musunuz, nasıl batmıyorsunuz falan gibi sorular sordum. Buna karşılık konuştuğumuz arkadaş Olivier'e, yani bizim dairimiz kar değil yani biz kâr ediyoruz. Çok büyük bir kâr etmiyoruz ama yani öngörebiliyoruz kârımızı çünkü yani çok büyük bir felaket olmadığı sürece her sene bize ne kadar aborman geldiğini biliyoruz, ne kadar giderimiz olabileceğini biliyoruz. Onlar da etli planlıyor ve var bir şartesi. ve yani kendilerine de gayet maaş ödeyebilir durumludalar, genişleyebilecek başka üyeler alabilecek durumda ee, yani var. Yani o konuda bir evet yani bir gayet şey olabiliyor. E, Finansalırdan e, kendilerini döndürüyorlar ve e, üyelerden iki tanesi şeyde yaşıyor. Çiftlikte yaşıyor. Yani kendi evleri var ve yani bazılarının partnerleri var. Onlar başka işlerde çalışıyor falan yani ama sonuçta ev geçiniyor. Diğer çiftliğin dışında yaşıyor ya da yanında bir çiftlik, çiftliği olan, bir toprağı olan ama bu kooperatifin de üyesi olan mesela çiftçilerle var. İki öyle. Yani bu açıdan bir, bir sıkıntı yok. Haftanın beş Beş günü değil de kaç günü, dört günü Monreal merkezde dağıtım yapıyorlar. Mesela benim üniversitemin, Concordia Üniversitesi'nin de bir dağıtım noktaları var. Monreal'in en büyük iğne Frankofon devleti, yani bütün üniversiteler devlet de büyük Frankofon devlet üniversitesi ÜKAM, bir dağıtım günleri var. Yani gayet bilinen benim etrafımdaki insanların abone olduğu, ben de yazın gitmiyor olsun yani şimdi Türkiye'ye haftaya. <gülüyor> o yüzden yani olsaydım abone olacağım. Bir şey yani gayet dönülüyor kendimi. Peki en... bir ikinci soru daha o zaman. Yani Olivia'ydi değil mi? Bu kuruculardan hı hı. birinin adı. <gülüyor> Onu söylediği evet. Olağanüstü bir durum olmazsa gibi bir terim kullandım. Yanlış şu sırada bizim aldığımız haberler sana da sormadık ama de Montreal ve Quebec'te çok büyük bir sıcak dalgasının olduğu 34 evet, kişi öldü evet. Quebec'te 30'un üzerinde de Montreal'da öldü evet. öyle mi? 30'un üzerindeydi bu ölenlerin peki bu, bu durumda şeyin ekme biçme işleri hasat işlerinde etkilenme oluyor mu? hiç konuşuldu mu? Vallahi hiç olmuş gibi Bizi de çalıştırdılar yani. Ben bizim <gülüyor> e, havuç ve keyf çap çapaladım. Hatta e, işte semiz otu yani biz de yabani otu olduk. E, o yabani otu bir kısmında seniz semiz Yani ben oradan semiz otu toplayıp eve semiz otu yitirdim. Yani onu sordum ve ne dediler? Sadece sabah biz başlıyoruz normalde işe. O arada beşte başlayacak. Beşte değil mi? Evet işte bu ama çok önemli bir yani bitkilerin ve toprağın durumu, nemi filan açısından da önemli farklar kısa vadede bile görülebilir. Onu evet canım, yani o, o öyle. Bir de e, yani bir, şöyle bir şey var tabii. Ben şimdi böyle çok çok iyi bu bir, bir örnek yani örnek tabii ki anlatıyorum. E, kurucuların Mesela Olimpiye Montréal'de Ükamda e, işte çevre bilimi okumuş aslında kentli bir çocuk ama işte 2004'ten beri e, zaten işte staj yapıyormuş yani yazları böyle işte olarak çiftliklerde çalışan falan yani kimse naaftından bir haber değil gayet bilgili ve yani e, bilgi birikmiş yani 10 10 seneden 15 seneden fazla zor çiftçilik yapan ve yani çok sıcak dalgaları başka zamanlar da olduğunda Nasıl, nasıl şey yapacaklarını başa çıkacaklarını öğrenmişler. İklim de, değişikliği yani, konuşuluyor mu ee, bu? Daha yani onu pek konuşmadık açıkçası. Hmm. Ee, yani ama şundan yani bahsettiler belli e, bitki belli yabani bitkilerin e, direnclerinin direncinin daha çok arttığından ama yani bunun iklim değişikliğiyle mi ilgili kendi gerçek topraklarında hiç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 Evet, dünyanın Pilip. dünyanın şey, nüfusunun çok büyük bir kısmı Fransızdan evet. besleniyor, Pilip, beslenme şeyinden potansiyelinden yararlanıyor, doğru. Ee, ya ondan çok bahsetemedik. Bir de benim için tabii, yani onlar Fransızca konuşuyor ve ben İngilizce cevap veriyordu gibi bir <gülüyor> bir <gülüyor> ayrı bir e, orta sıkıntımız da vardı. Ee, ama yani ikili neyli çok fazla bir şey açıkça söylemediler. Ha, sana artık yani de, Fransızca derslerine diğer... başlayalım.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 iş dönüyor mu? Para kazanıyor musunuz? Hakikaten kavga etmeden bu işi yapabiliyor musunuz? 10 senedir ayaktasınız. Neler değişti? Toprağı sat. Yani şimdi ondan ya Toprak sizin mi? İşte su nereden geliyor falan gibi tamamen aslında ekonomisiyle ilgili şeyler sordu. Hı. Ama e, Perşembe günü yani yarın e, burada olacaktı nerede Ben gidip sorabilirim. Kim ee, e, lütfen. Bir de gelirken bize bir, bir de kale getir neye benim çaba yaptıklarımdan bir tane yetim <gülüyor> bulunmuyor burada <gülüyor> bu aralar moda zaten biz en son, seviyoruz moda sadece keyif var yani onu da anlamış değilim yaz keyifli kış keyifli yani ne demek yaz kış keyifli bir tane keyifli işte bu falan ne ama bizde de işte yani Akdeniz'i kimi olmadığı için biz evet. bol bol işte keyif ve lahana e, evet. çeşitlerinden keyif ve <gülüyor> lahana türü bir şey zaten galiba ama kavur evet. kavurması gayet lezzetli oluyor söyleyeyim. Evet onun seylerini de aldık zaten tarifler de aldık keyif ve lezzetli e, tarifleri aldık bunlar da bonus olarak e, şeyden bahsedeyim toprak mülkesinden e, şöyle bir şey yani bir Şimdi zaten zayiendenlerin ismi nereden geliyor? Yani direnişin, direnişe karşı bahşetler, borçlanlar e, ismi nereden geliyor diye sorduğumuzda yani işte bunun politik bir seçim olduğunu ve e, yani endüstriyel tarıma karşı bir e, direniş, e, direnişte olan küçük üretici, küçük biyolojik üretici e, oldukları için bu isim seçtiklerini ve e, sanırım son bir yani geçen seneye kadar ya da bir sene öncesine kadar.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 yani daha da yapmaya devam edeceğiz. Yani bu bu üretim içini zaten toprağa yatırım yapmak toprağa iyi bakmakla ilgili bir şey. O yüzden e, toprağı kooperatifin üzerine almadık diyorlar. Başka hmm. bir e, tüzel kişilik kurmuşlar. Hmm, e, geç. Yine aynı yani kooperatifin yani kooperatifinin e, kurucuları olan altı kişinin yine içinde olduğu. Ama yani kooperatifte insanlar daha fazla değişiyor ama bu, bu tüzel kişilik e, yani toprağın sahibi olan başka bir iş işletme değil ve i̇şte tüzel kişilik var tüzel üzerinde. E, ve kooperatif form yani şu anda legal olarak kooperatif o tüzel kişilikten toprağa kiralıyor. Bunu da şey yani bir gün olur ne bileyim krediyi ödeyemeyiz, kooperatifi kapatmak zorunda kalırız vesaire oldu. Toprağa bu kadar yatırım yapmışken ve üzerinde yaşadığımız yerken buradası. Kaybetmeyelim, banka el kaymasın. Ne başka bir çözüme geçtik üzerine diye böyle bir çok akıllıca aslında bir, bir çözüm bulmuşlar. Ee, ama diğer şeyler, makineler, gibi, işte kullandıkları ekipman gibi sera gibi e, bunlar kopya üzerine mutlak olarak yapıp e, bunu yani hani toprak hakikaten toprakla yaptıkları ilişkiyle anlatıyorlar. Bir e, mantıklı yani bir başarı başarılı olmalarına bence şey yapan e, katkı yapan şeylerden bir tanesi de Jermanerizizans bir e, işçi kooperatifi yani işçilerin her şey karar ver yani ya işçilerinlerin her şey karar verdiği her şey paylaştı vesaire ama bu kooperatif çiftlik olarak aynı zamanda da bir daha büyük bir kooperatifi kooperatifiyesi yani bizdeki tarım kredi kooperatifleri gibi bir üretici e, tarım kompetitifliği kat e ağılı bu e, bu kooperatif ama yani belki bizdekiyle farklı olarak sadece küçük çiftçiler yani küçük çiftlikler ve aracısız üretim yapan çiftliklerin kurduğu bir üretici kooperatifi aynı zamanda bir e, nasıl diyeyim baskı yani siyasi baskı lobby e, e, şeyi grubu olarak da e, fonksiyonu olan yani küçük çiftliklerin kurulması küçük çiftliklere destek verilmesi vesaire için ütülmede lobby yapan bir baskı oluşturan bir grup ama aynı zamanda bizdeki termik hidrokarbür çiftçileri gibi bir, yani birleşerek farklı küçük çiftçiler birleşerek ise işte mesela tohum ve e, e, gübre özellikle gübre gibi girdileri daha e, avantajlı bir şekilde toplamaları oluyorlar.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 avantaj olarak hı hı. yani bu üretici e, kooperatifi diye sorduğumuzda e, civarda yani onların etrafında bu kooperatimin, üretici kooperatisinin üyesi olan 15 çiftlik daha varmış yani bayağı kalabalık bir, bir kooperatifi ve belli bir e, bir tür makine yani makinenin spesifiğini çok a, hatırlamıyorum ama yani belli bir hasat yapmak için yani belli işte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 bir başka diyeyim, ağlar ya da e, işbirlikleri onu daha sağlam ve daha streziliğin işte daha başarılı bir haline getiriyor yapıyor e, şu anki en büyük sıkıntısıları e, işte insan kaynağı yani e, ön görebilecekleri bu insan yani bizim işte sekiz tane, doksan tane çalıştığımız olacak on sene boyunca diyememeleri ve insanların çok fazla diyor olması bunun nedeni olabilir işte insanların bunu çok kolay bir iş olarak görüyor olup, işte romantik fikirlerle gelip sonra çok zorlanıyor olmasıyla da anlatıyorlar. Bir yandan da hani maaş olarak yüz, yani çok cazip gelmiyor sonuçta, ee, hani para olarak baktığında, para sağ getirileri olarak baktığında daha fazla yani daha yüksek maaş yani civarda çiftlikler var. Ama bizden paranın dışında parasal olmayan bir sürü aslında zenginlik sunuyoruz. Beraber çalışmamın güzelliği Ve işte beş boyunca çiftlikte yani çalışanların yeme içmesi de ortak olarak Çiftlik, çiftlikte üretilen şeylerden zaten karşılanıyor. Ee, i̇kinci olarak yani daha ikinci bir sıkıntı olarak bunu Ama emeklilik sistemi. Yani hmm. bir çiftçi emeklilik sisteminin e, olmamışı. Ve bunu da kendi şimdi e, öyle bir girişimleri varmış. Başka Özellikle kooperatif kişiliklerle beraber bir kooperatif sigorta sistemi yani bileyim, emeklilik sistemi gibi bir şey kurmaya çalışıyorlar. Onunla uğraşıyorlardı. E, bu kadar. Yani gayet aslında iyi hisleyen, e, mutlu görünüyorlar. Çok ben de onu aramadım. tam son son soru olarak onu soracaktım. Mutlular mı diye soracaktım. Kan evliliğim ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani çok iş var ve hani bir planlama şeyini yani kendilerini çok zorlanmaz görüyorlardı ama bence bayağı zorlanıyorlar. Yani buradan bilmiyorum. Hani daha zorlanmaz bir iş görmediğim işte olduğumdan olabilir. Ama yani şeyde değildi. Yani felaket geliyor ama çok zorlanmazız gibi değildi. Sonuçta e, Çioleriye ve Cez, yani ikisi en başından beri olan ve bizim önce karşılaştığımız üyeler, onlar 10 senedir yapıyor bu işi ve gayet mutlu görünüyorlardı. Birbirlerini de gayet seviyor ve yani arkadaşlıkları devam ediyor falan gibi işte bir sıkıntı e, biz hiç e, Böyle bir durum. Tamam, harika. Terörist tehlikesi de yok galiba orada şimdilik. <gülüyor> yok, yok, yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Ee, geldiğinde keyli bekliyoruz. Tamam, ben e, yarın e, gidiyorum. İki keyli alıyorum. Olimyeden <gülüyor> <gülüyor> bir de ikilimi soruyorum. Selamlarınızı iyi e, Lütfen, evet, dayanışma duygularımızı da yetip desteklediğimizi de söyle lütfen. Tamam. Çok, çok teşekkür ederiz Bengi. Görüşmek tamam. üzere Görüşmek üzere iyi günler Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar